Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz ehli Sünnet'in akidesine göre Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır ve Kur'an ve sünnetle de bu sabittir. Kur'an-ı Kerim kelamullah'tır ve mahluk değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle birçok ayette yarattığı şeyleri ayrı zikretmiş, emir olan şeyleri de ayrı zikretmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah Azze ve Celle'nin emridir. Kelam da Rabbimizin yüce sıfatlarındandır. Ancak Ehl-i Sünnet'in akidesine muhalefet eden e, tarihte fırkalar olmuştur ve bu fırkaların en başında cehmiye ve muteziyle gelmektedir. Bunlar biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in mahluk oldu olduğu iddiasındadırlar. İnşallah bunun üzerinde biraz duracağız. Abbasiler zamanında Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia edenlerin fitnesi ortaya çıktı. Zamanın Abbasi halifesi memun etrafında bunu yayan Cehmiye ve Mu'tezile mezhebine uyarak bu görüşün liderliğini yaptı. Ve bu görüşü destekledi. Yani bizzat o dönemin Abbasi halifelerinden olan memun bu görüşü Cehmiye'nin ve Mu'tezile'nin Kur'an mahluktur görüşünü destekledi. Kur'an'ın mahluk olduğunu kabul etmeleri için birçok İslam alimi imtihan edildi. Ve bu nedenle Müslümanların başına büyük bir bela geldi. Ve gerçekten Allah rahmet etsin, Ahmet İbn Hanbel bu eziyetlere maruz kalan alimlerin önde gelen isimlerindendir. Bu sebeple Müslümanların akidesine İslam'dan olmayan görüşler girmiş oldu. Az önce söylediğimiz gibi, Cehmiye ve Muhtezi ile bu görüşü destekliyorsa, kısacası Cehmiye'nin kim olduğunu ve görüşlerin nelerden kaynaklandığını da inşallah hatırlatalım. Ee, kurucusu Cem bin Safvan'dır aslında. Bunun da hocası cad bir dir dinhe, e, dirhemdir. Cem bin Safvan buna uyanlar yani ismini bu fırka ismini Cehm'den almıştır Cehmiye ismini almıştır çünkü liderlerinin ismi Cehm bin Saffan'dır Cehm bin Saffan Allah'ın sıfatlarını inkar etmiş ve Kur'an'ın yaratılmış olduğunu söylemiştir ayrıca kader konusunda Cebriye'nin görüşlerini savunarak kulun iradesini inkar etmiş imanı sadece bilmekten ibaret görmüş yani iman marifettir demiş tasdik falan aramadan İman bilmektir demiş, cennet ve cehennemin geçici olduğunu, fani olduğunu söylemiş, Allah'ın ilminin hadis yani sonradan elde etme, sonradan Rabbimizin kazandığı bir şey olduğunu haşa iddia etmiş ve daha sonra bunlara benzer pek çok görüş ortaya koymuştur ve sapık fırkalar arasına girmiştir. Aynı şekilde ile de Ata bin Vasıl bin Ata denilen Hasan basri radıyallahu e, rahimullah'ın talebelerinden olan Vasıl bin Ata e, Hasan el-Basri'den itizal etmesinden ötürü yani ondan ayrılmasından ötürü bu ismi almış, Mutezili ile ismini almıştır. Hatta sessiz kişiliği ve çok uzun boynu, boynuyla meşhur birisidir Vasıl bin Ata. Günah işleyen kimse hakkında ne mümindir ne kafirdir dediği için El menziletü beynil menziliteyn ismini almışlardır. Yani bu yönleriyle ön plana çıkmışlardır. Günah işleyen kimse için ne kafirdir ne mümindir sözünden ötürü El menziletü beynil menziliteyn diye isimlendirmişlerdir. Yine onların beş tane esası var. Hatırlarsanız haricilerin beş esasını da daha önce zikretmiştik. Bu esaslarda mesela az önce ifade ettiğimiz el menzilatü beyne menziliteyn yani iki yer arasında bir yer diye tanımladıkları bu bir prensiptir onlarda. Büyük günah işleyen kimse dünyada iman ile küfür arasında bir yerdedir demişlerdir. İkinci prensipleri ise tevhid, yani kadim, Allah-u Teala'nın zatına nispet edilen en önemli sıfat olup ondan başka mustakil ve kadim sıfatlar ona nispet edilemez. Buna göre onlar cehmiye gibi Allah'ın sıfatlarını inkar etmişlerdir. Yani diyorlar ki, Yüce Rabbimizin el-evvel sıfatı var, kadim denilen, el-evvel yani başlangıcı olmayan. Bu sadece diyorlar Yüce Rabbimizin zatıyla ilgilidir. Onun sıfatlarında kadimi kabul etmezler. Evvel kabul etmezler. Yani onlar sonradan olduğunu veya sıfatları inkar yoluna giderler. Diğer bir prensipleri hadl dedikleri, el -hadl, yani adalet, kul kendi fiillerini, eylemlerini kendine ait müstakil bir irade ile yapar. Yani kendi fiilini kendi yaratır demişlerdir. Allah'ın bunda herhangi bir dahli ve etkisi yoktur. Yani kul kendi amellerinin, kendi e, yaptıklarının halıkıdır, haşa derler. Aksi takdirde Allah'ın insanları cezalandırması zulüm olurdu derler. Buna göre onlar kader konusunda kaderiye gibidirler. Yani kaderi inkar etmektedirler. Dördüncü prensipleri el vaad vel vaid dediğimiz yani müminlerin mükafatlandırılması vaad Fasığın cezalandırılması ise vaid, Allah'a vaciptir. Yani diyorlar ki Allah'a vaciptir, bu Allah Azze ve Celle üzerinde vaciptir ki mümin kul mutlaka mükafatlandırılmalı. efendim fasık bir kul veya bir başkası cezalandırılmalı. Niçin diyorlar ki bu Allah Azze ve Celle üzerinde vaciptir. Halbuki biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle dilediğini yapandır. Beşinci prensipleri ise emri bil maruf nehi anil münker. İyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeyi farz görürler. Ve hatta Mutezile Kur'an'ın yaratılmış olduğu, müminlerin kıyamet günü Rablerini göremeyecekleri ve aklın nakilden önde ve üstün olduğu gibi pek çok sapık fikirlere sahiptir. Ve mutezile kendi içerisinde 20 gruba ayrılmıştır, inançlarının aslı günümüze kadar gelmiştir. Onların tarihini, görüşlerini e, öğrenmek isteyen e, El-Mekalitü'l-İslamiyyin, İmam Eş'ari Rahimullah'ın kitabında, yine El-Fak veynel firaq yine El-Milel ve Nihal, yine Mecmu'l-Fetava İbni Teymiye Rahimullah'ın, yine e, İmam-ı Tehavi'nin e, Şerh-ül-Akidetü'l-Tahaviyesine ya da Şerh-ül-Akidetü'l-Vasitiyye İbni Teymiye'nin bakabilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğu bu ümmet için büyük bir fitne olmuştur. Bu ve benzeri fitneler yüzünden Müslümanlar birçok gruplara bölündü. Her grup kendini, kendine çağırır oldu. Görüşünün hak diğerlerinin batıl olduğu propagandasını yaptı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizden önceki ümmetlerin gruplara ayrıldığı gibi bu ümmetin de gruplara ayrılacağını zaten haber vermişti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. el yahudu ala ihde ev sindeyni ve sebe'ine firkah. Ve teferrakatel nasara ala ihde ev sindeyni ve sebe'ine firkah ve tefterik ümmeti 73 firka Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor diyor ki Yahudiler 71 veya 72 fırkaya bölündü. Hristiyanlar 71 veya 72 fırkaya bölündü. Benim ümmetim ise 73 fırkaya bölünecektir. Nesainin dışında bütün sünen sahipleri bu hadisi nakletmişlerdir yine Ebu Amir Abdullah bin Nuhay şöyle diyor Muhaviye bin Ebu Süfyan ile hacca gitmiştik Mekke'ye geldiğimizde öğle namazını kıldıktan sonra ayağa kalkıp şöyle dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur Ehli Kitap dinlerinde yetmiş millete bölünmüştür Muhakkak ki bu ümmet ise 73 millete yani batıl fırkalara bölünecektir. Biri dışında hepsi ateştedir. O biri de cemaattır yani ehli sünnet vel cemaattır. Benim ümmetimden öyle bir takım kavimler çıkacaktır ki o batıl inançlar içlerine tıpkı kuduz mikrobunun kuduzlu hastanın her damarına ve ekleminin eklemine bulaşması gibi nüfuz edecektir. Allah celle sen selam diyor: Kulluha finnar illa wahide hepsi ateştedir birisi müstesna o da cemaattir. El cemaa ve innehu sayahrucu fi ummeti aqwam tijar bihim tilkel ahra kama yitajara kelb bi sahibih la Yıbqa minhu ırk, ve la mafsul illa Yani Aleyhisselatü Vesselam diyor, Kuduz mikrobunun vücudun tüm eklemlerine yayılması gibi aynı şekilde bidat ve hurafeler bu ümmetin içerisine öylece yerleşecek hiçbir yer bırakmayacaktır. Ve bunu naklettikten sonra. Muhaviye radıyallahu an devamla diyor ki, Vallahi ey Arap topluluğu, yani etrafında onu dinleyenlere hitaben diyor ki, Ey Arap topluluğu, eğer siz Nebiniz aleyhissalatü vesselam'in getirdiğini yapmazsanız, sizden başka insanlar bunu haydi haydi yapmayacaklardır. Yani diyor ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam'in sözüne uymaya en layık kimseler sizlersiniz. Çünkü aleyhissalatü vesselam henüz hırkası eskimemişken, kırbası çürümemişken aleyhissalatü vesselame çok yakın bir dönemde olan bu insanlara e, Muhaviye radıyallahu diyor ki eğer siz onun emrine itaat etmezseniz onun emrine itaat edecek kimse yoktur. Ve bu hadisi naklettikten sonra bu yorumu yapmıştır. İnşallah gerçekten bid'at ve hurafelerin bu ümmetin içerisine nasıl yayıldığı üzerinde hatırlatma babında da olsa inşallah 1 iki e, kelamdan sonra bir iki hadisten sonra üzerinde duracağım ve yine bu ümmetin düştüğü en büyük fitnelerden birisi de geçmiş ümmetlerin adetlerine uymaktır. Az önce okuduğum 72 fırka 73 fırka hadisini de inşallah e, dikkatle zihnimizin bir köşesinde tutalım. Akabinden onu da destekleyecek Diğer hadisleri inşallah zikredeceğim Fitnelerden birisi de Yahudi ve Hristiyan Adetlerine uymak Ve onları taklit etmektir Bazı Müslümanlar Kafirleri taklit etmekte Onlara benzemekte Onların ahlaklarıyla Ahlaklanmakta Ve onlardan hoşlanmaktadırlar Bu da Ebu Hureyre radıyallahu anh Rivayet edilen Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın şu hadisinin doğruluğunu göstermektedir. Bakınız ne buyuruyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. "La taqumu's saahatu hatta ta'khuz ummati bi'akhzi'l quruni qablaha şibram bi şibr ve zira'an Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam benim ümmetim ''Kendilerinden önceki ümmetlerin yolunu karış karış, arşın arşın takip etmedikçe kıyamet kopmaz.'' buyuruyor. Bir rivayette yanında bulunan sahabeler diyorlar ki ''Ey Allah'ın Resulü'' diyorlar Aleyhisselatü Vesselam ''Farisiler ve Rumları mı kastediyorsun?'' Aleyhisselatü Vesselam ''Onlardan başka kim var?'' yani ''Onlardan başka insanlardan kim var?'' diyor başka bir rivayette ise Ebu Said radiyallahu anh'tan gelen rivayette ise ashab soruyor diyor ki Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun? Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem onlardan başka kim olacak buyuruyor. İbni Battal bununla ilgili şöyle bir yorum yapıyor Kurtukludur bu alim diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste daha önce geçen ümmetlerde olduğu gibi bu ümmetin de dinde sonradan ortaya çıkan işlerde bid'at ve hevalara uyacağını bildiriyor. Yani bizden önceki ümmetler nasıl hevalarına uydular bu ümmetten de heva ehli bid'ata uyan hevasının peşine düşen bir takım kimseler olacağını Aleyhisselatü Vesselam bildirmiştir diyor. Yine bundan başka diğer hadislerinde de... ...ümmetinin son zamanlarında... ...şerlerin olacağını... ...ve kıyametin ancak en şerli... ...insanlar üzerine kopacağını... ...haber vermiştir. İslam'ın da sadece belli başlı... ...kişiler katında ayakta kalacağını... ...bildirmiştir. Yani... ...hevasına uyan insanların sayısı o kadar... ...olacaktır ki diyor İbni Bat'tan... ...artık kıyametin... ...sonlarına doğru... ...neredeyse hayırlı kimseler kalmayacak... Hatta hadislerde de belirtildiği gibi kıyamet en şerli insanlar üzerine kopacaktır diyor. i̇bn Hacer ise bununla ilgili diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uyarılarının çoğu gerçekleşmiştir. Kalanlar da gerçekleşecektir. Bu zamanda birçok Müslüman Doğu ve Batı'daki kafirlere benzemektedir. Allah-u Ekber Müslüman erkekler Kafir erkeklere. Müslüman kadınlar kafir kadınlara benzemektedir. Öyle ki onlara olan bu benzeme bazılarını İslam dininden çıkaracak şekilde olmaktadır. Onlar ilerlemenin ve uygarlaşmanın ancak Kur'an ve sünneti devre dışı bırakarak olacağına inanırlar. Hani Türkiye'de de çok gündem olur. Denir ki gericilik denir, irtica denir. Efendime söyleyeyim sanki fen ve teknolojide ilerlememe sebepleri Müslümanlarmış gibi birileri kasıtlı olarak maalesef e, Müslümanların değerleriyle oynamaktadır ve böyle bir propaganda yapmaktadırlar. Kim İslam dinini hakkıyla bilirse Müslümanların son yüzyıllarda İslami öğretilerden başka bir şeyin kalmadığını, e, İslami öğretilerden uzaklaştığını, İslam akidesinden saptığını Bazılarının ise İslam'ın adından başka bir şey kalmadığını bilir. Onlar kafirlerin kanunlarıyla hükmedip Allah'ın dininden uzaklaşmışlardır. Müslümanların kafirlere tabi olmalarını ve onları taklit etmelerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden daha iyi anlatan bir şey yoktur. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Şibrem bişibrir. وَذِرَعًا بِذِرَعًا حَتَّى hatta دَخَلُوا جُحْرَ دَبِّنْ تَبِعْتُمُوهُمْ Aleyhisselatü vesselam az önceki hadisin devamında yani benim ümmetim kendilerinden önceki ümmetlerin yolunu karış karış, karış arşın arşın takip edecek deyip de sonra devamla buyuruyor ki vesselam, karış karış arşın arşın onlara uyacaksınız öyle ki onlar keler deliğine bile girseler Onların peşinden gideceksiniz. Yani kertenkele, keler deli demek, keler demek, kertenkele, kertenkele deliğine girseler siz de oraya gireceksiniz. Az önceki rivayette Ebu Sa'id, r.a'dan gelen rivayette söylemiştik. Ashab diyor ki, ey Allahın Rasulü Satt ve s.lem Yahudi ve Hristiyanları mı kast ediyorsun? Evet diyor Ali Satt ve s.lem. Başka kim olacak? Biliyorsunuz bu hadisi Ali Satt ve s.lem söylediğinde de. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla bir sefer esnasında, bir gazvede, bir yerde dinlenmek için mola veriyorlar. Ve ashabtan bazıları Allah Resulü Vesselam'in yanına gelerek diyorlar ki, Ey Allah'ın Resulü diyorlar Aleyhisselatü Vesselam, Yahudilerin bir ağaçları var, ismi zat -u Envat, bizim de böyle bir ağacımız olsun mu? Yani biz de ağaca, o ağaca silahlarımızı asalım. Çünkü onlar o ağaca silahlarını asıyorlar. Allah Resulü ve Vesselam onların bu sözü üzerine rengi atıyor, buna kızıyor ve üzerine az önce zikrettiğim hadisi söylüyor. Etrafındakiler de Yahudiler ve Hristiyanları mı kastediyorsun dediğinde başka kim olacak buyuruyor Allah Resulü ve Vesselam. Hatta bazı alimler bu hadisi şerh ederken diyorlar ki Allah Resulü ve Vesselam niçin kenar deliği demiştir? Niçin yani kertenkele deliği demiştir? Çünkü diyorlar kertenkele yılan gibi böyle direkt delik kazıp gitmez ya da başka bir hayvan gibi kirpi gibi direkt delik kazıp gitmez toprağın altında. Diyorlar ki onun kazdığı yer böyle bir sağ bir sol yani zikzaklı bir şekilde yerin altında kendine yol yapar. O yüzden Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Yahudi ve Hristiyanlara benzeme noktasında bu ümmet öyle bir taklide girecek, öyle bir onlara benzeyecek ki, aynı onlar bir kenar deliğine girseler. Yani, zira bir zira, şibir bir şibir demesi, aleyhissalatü vesselam, yani onları karış karış, arşın arşın, yani her attıkları adımda, her yaptıklarında onları taklit edeceksiniz demesi de, onun aleyhissalatü vesselam'ın bu alametinin, haber verdiği bu alametin gerçekleştiğinin de aynel yakin, yani biz biz de şahit olmaktayız ki, bu Böyledir. Ve ortaya çıkan bu fitnelerin sınırı yok. Kadın fitnesi, mal fitnesi, nefsani arzular, saltanat, önderlik ve liderlik sevgisi ve benzeri fitneler. Bunların tümü insanı helak edebilecek, kötü arzulara sürükleyebilecek fitnelerdir. Birkaç örnek verecek olursak, yani gerçekten... Aslında e, Kur'an ve sünneti iyi bilen e, selef alimleri, el i sünnet e, menhecinde olan insanlar şunu çok iyi bilirler ki bu din ehl-i kitaba muhalefet üzere kurulmuştur. Hangi konularda ehl-i kitaba uymadık ki? Örnek verecek olursak, mesela doğum günlerimiz. Doğum günü kutlamalarımızın nereden geldiğine bakınız. Çocuklarımıza yaptığımız, kendimize yaptığımız veya sevdiğimiz insanlara yaptığımız doğum günü, bırakınız doğum günü kutlamasını ki doğum günü kutlamak onlardan gelen bir adettir. Bununla beraber kutlama şekliyle bile onlara benzemekteyiz. Yani onlar demişler ki bir pasta getireceksiniz masanın üstüne, aynen Bizim Müslümanlar da bir pasta getirirler masanın üstüne. Onlar derler ki, her yaş için bir mum dikiniz, aynen bizim insanımız her yaş için bir mum dikmektedir. Derler ki, işte bu mumu doğum gününe giren kimse söndürecektir. Orada müzik olacak, eğlence olacak. Lütfen bakınız, bunlar Kur'an ve sünnetin emrettiği şeyler midir? Sakındırdığı şeyler midir? Ve biz her gün namazda diyoruz ki, اِهْدِنَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Ya Rabbi bizleri dost doğru yola ilet. صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ Kendilerine nimet verdiğin, enbiyanın, salihlerin, sıddıkların, şehitlerin yoluna ilet. غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ Gazaba uğrayanların yoluna iletme. Yani Yahudilerin yoluna iletme. وَلَدَّالِينَ Sapıkların yani sapık olan Hristiyanların da yoluna iletme. O halde her gün Fatiha'yı okuyan milyonlarca bu insan bu insanlar niçin kendi duaların, dualarını yaşamıyorlar veya dualarını yaşamak için gayret sarf etmiyorlar? Gerçekten aynı Fatiha suresinde söyledikleri gibi ehli kitaba muhalefet etmeleri gerekmiyor mu? Hatta bırakınız kendi doğum günümüzü. Resulullah aleyhissalatü vesselam için bile Doğum günü ortaya atılmadı mı? Şu an kutlu doğum adı altında. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için kutlu doğum, doğum günü kutlanmakta. Ve bunu bizzat günümüze en samimi bilinen cemaatler yapmaktalar. Kendilerine bunun bid'at olduğunu söylediğiniz zaman diyorlar ki, efendim biz burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, güzel bir örnek olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Onu gündemde tutmak istiyoruz. Efendim insanları ona çağırmak istiyoruz. Evet bu gerçekten güzel, doğru bir şeydir. Ama bunu yaparken bütün bir bid'atler böyle e, içini dolduracak akli bir takım şeyleri vardır. Yani mantıklı gelir. Ancak bunu yapmak için kutlu doğum deme veya kutlu doğumu bekleme. Sen gerçekten Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem'e çağır, kendine çağırma. Ve sen bunu yaparken kutlu doğumla değil, Bununla ilgili seminerler mi yaparsın, konferanslar mı yaparsın, bir takım çalışmalar mı yaparsın? Elbette biz Resulullah'a çağıracağız aleyhissalatü vesselam. Elbette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, e, vesselam bizim için güzel bir örnektir. Ancak sırf insanlar buna yanaşsınlar diye böyle e, ortaya e, etrafa sevgi saçan bir peygamber modeli ortaya koymaya veya efendime söyleyeyim sanki haşa birileri tarafından böyle küfrü kucaklayan işte çok da hoş görülü bir nebi e, modeli ortaya koyuyoruz. Gerçekten bu aslında Resulullah Aleyhisselatü ve Selem'e tabi olmak, ona çağırmak değildir. Bu kendi anlayışına çağırmaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü ve hiçbir ashabı, ashabından hiçbirisi tabiinden hiç kimse ya da bu ümmetin Selafinden hiç kimsenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vassalemle ilgili kutlu doğum yaptığını biz bilmemekteyiz. Aynı şekilde cenazelerimizde neredeyse bir gövde gösterisi ki ölenin çevresiyle alakalı olarak ya da çelenk yarışına girilen alanlar, israfın olduğu alanlar, reklam ve gösterişin olduğu alanlar haline getirilmiştir. Hatta kabir yükseltme konusunda mezarlarda yaptığımız israf konusunda mermerler, yazılar, resimler bu konularda gerçekten Hristiyanların çok da ötesine gitmiş durumdayız. Allah muhafaza. Yine aynı şekilde düğünlerimiz düğünlerimizde ehli kitaba öyle bir benzeşme var ki oraların israfın merkezleri haline geldiğini danslı, oyunlu, müzikli ve şeytanların cirit attığı ortamlar olduğunu gerçekten görmekteyiz. Hatta maalesef bazı düğünlerde içkiler içilmesi, bırakın bunları hadi biz cahiliyeden sayalım, ancak bazı Müslümanların Allah selamet versin, cahili düğün yapmayayım kastıyla İslami bir düğün yapma gayretinde bulunuyorlar, ancak gerçekten orada bile Yahudi ve Hristiyanlara ait bir takım şeylerin e, sızdığını veya orada olduğunu görürsünüz. Mesela kadın erkek birbirlerini görecek şekilde bir ortamda bulunmaları veya birbirlerini efendim rahatça seslerini duyacakları şekilde veyahut gelin hanımın süslenerek kadın erkek herkesin göreceği bir yere konması, gelinimizin e, tesettürü yani gelinliği tesettürü ama bakıyorsunuz Yüzünün her tarafı boyalı cilalı yani bu nereden geliyor bu adet? Halbuki kadın kocası için süslenmelidir. Bunu da gelin diyerek teşhir etmek kimin geleneğidir? Lütfen e, kardeşlerimiz buna bir baksınlar, bununla bir ilgilensinler ve bu konuda hassas olsunlar. Efendim müzik çalmıyoruz ama müzikli ilahi çalıyoruz. Bu konuda Kur'an ve sünnete göre müzik dinlemenin ne olduğunu da lütfen bir araştıralım. Gerçekten Allah Resulü ve Vesselam işte gün gelecek ümmetin müziği helal sayacak diyor ve benzeri birçok hadis var. Hatta e, e, Elbani Rahimullah'ın bununla ilgili İslam'da çalgı aletleri diye bir e, kitabı da var. E, Türkçemize de kazandırıldı o kitap ben bu hatırlatmalarda bulunuyorum yani bunlar bizzat yaşandığımız sıkıntılar yani kıyamet alametlerini beklerken ararken aslında en önemli alametleri kendimizin temsil ettiğinin de farkına varalım istiyorum aynı şekilde giyim tarzımızın nereden, nereden aldığımıza bir bakalım gerçekten Bugünkü, maalesef Müslüman kadın aynı batılı kadınlar gibi giyinmektedir. Sadece kadın değil erkeklerimiz de buna dahildir. Müslüman kadınlarımız mesela modanın ilahları var. Modanın ilahları. Modanın ilahları çıkıp diyorlar ki, ey kadın biz bu sene senin giyeceğin eteğin ölçüsünü şuraya kadar belirledik dizden şu kadar aşağıya veyahut dizden şu kadar yukarıya ya da biz senin için şöyle bir yırtmaç tercih ettik ya da bu sene ah buyurun senin e, omuzlarını, omuzlarını teşhir edeceğiz sen çık piyasaya omuzlarını teşhir et çünkü biz senin ilahların olarak buna karar verdik Az buyurun ya da senin göğsünü teşhir edeceğiz veyahut senin göbeğini teşhir edeceğiz. Biz senin ilahlarınız ne dersek sen de ona uyacaksın ve bizlere tabi olacaksın. Bu söylediklerimin hak olup olmadığını anlamak için lütfen televizyonlarınızı açınız. Söylediklerimin hak olup olmadığını anlamak için lütfen sokağa çıkınız. Bunun böyle olup olmadığını görürsünüz. İlk güzellik yarışmasına katılan Türk bir kadın ismi Neriman'dı. Soyadının ne olduğunu bilmiyorum. Ona birincilik verilmiş. 1940'lı yıllarda. Ve bu birincilik verildiği zaman onu birinciliğe seçen heyet demişti. Diyor ki bunun güzelliğinden falan takdir edecek değiliz. Bizi ilgilendiren şey 600 yıl e, dünyanın 3 kıtasına hüküm sürmüş Osmanlı kızını bugün karşımızda soyup şu podyuma çıkarmamız bizler için en büyük zaferdir. Ve bu anlamda da onun için en büyük takdirdir diyerek ona birincilik vermişlerdir. Halbuki Allah Azze ve Celle, Azab suresi 36. ayette buyuruyor ki, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمْ خِيَارَةٌ مِّنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يُعْسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَّلَّ دَلَالًا مُب۪ينًا Mü'min erkek ve mü'min kadın Allah ve onun Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir konuda hüküm verdiği zaman tercih yapma hakkına sahip değildirler. Yani ey Müslüman kadın ey la ilahe illallah diyen kadın Ey moda ilahlarını, para ilahını, zevk ve sefa ilahını reddeden kadın. Böyle bir kadına, mümin kadına Allah ve Resulü emrettiği zaman tercih yapma hakkı yoktur. Siz ne zannediyorsunuz? Acaba şu an televizyonlarda bazı yarışmalar yapılıyor. Vallahi bu yapılan yarışmalar, bizleri Yahudi ve Hristiyanlara benzetme maksadıyla yapılan yarışmalardır. Örnek verelim bilmem kim şık yarışması, en güzel kim giyinir yarışması birkaç tane densiz oturuyorlar diyorlar ki şöyle giyeceksin böyle giyeceksin. İnsanlar bunun için sıraya giriyor. Ses yarışması müzik yarışması yani müziği böyle insanların artık ...bütün eklemlerine yerleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta neredeyse bu ülkede dinleyiciden çok böyle daha çok müzik dile getirenler var, söyleyenler var. Yani bu giyim yarışmaları niçin yapılıyor? Sanki çok da meşruymuş gibi, çok da normalmiş gibi. Niçin? Çünkü bu belanın televizyonlardan evlerimize akabilmesi için Müslüman kadını daha da teşhir etmeleri için veya açılıp saçılmayı normal görmesi için işte böyle bir e, kurnazlık yaparak bu ümmete bu vebayı bu hastalığı yaymak için onlar kesinlikle ümitlerini kesmemektedirler. Daha da ileri gideyim. Yemekteyiz. Bilmem neredeyiz programları var. Yemek yeme programları. Dikkat ediniz. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki şeytan sol eliyle yer içer. Siz sağ elinizle yiyip içiniz. Ne yapıyorlar onlar diyorlar ki sağ eline bıçağı alacaksın. Sol eline e, efendime çatalı alacaksın. Niçin? E çünkü ehli kitap böyle yapıyor ehli kitabı taklit ettiğimiz için, onlara uyduğumuz için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü bunların umurlarında değil ki. Yani yarın bir gün siz de böyle bir toplumda oturursanız, hani siz sanki ayıp işliyormuş gibi ya da siz görgüsüzmüşsünüz gibi, aa bakın sağ elinde çatal var. Ya da sağ elinde kaşık var her neyse yani. Allahu Ekber. Hatta masaya bile verilen bir şey var bir dekolte var konan mumlar işte bilmem neler peçete şurada olacak bunlar kimin örfüdür bunlar kimin geleneğidir gerçekten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ne kadar da doğru buyurmuş onlar bir kenar deliğine girseler siz de oraya gireceksiniz ve bu fitneler bu ümmetin başındadır bunu söylerken açık kadınlar moda ilahlarının belirlemesiyle Üst giyeceğini, alt giyeceğini, saç modelini, hangi takıyı takacağını, efendim dudağını hangi renge boyayacağını, bütün bunları kendi ilahları ona emretmektedir. Şimdi bu kadın Allah'ın dinine teslim olmuş bir kadın ise veya Müslüman bir kadın ise nasıl olur da kendi giyim tarzını Allah ve Resulünden almaz, kendi Rabbinden almaz? Az önce okuduğumuz ayette bir pazarlık hakkımız yoktur dedik. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمْ خِيَارَةٌ مِنْ اَمْرِهِمْ Allah ve Resulü emri karşısında, Allah ve Resulünün emri karşısında aleyhisselatü vesselam bir Müslüman diyemez ki hayır ben böyle yapayım, şöyle yapayım. Ya, ya da Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kadınların nasıl giyineceğini onlara emrettiği zaman hiçbir sahabe kadın çıkıp da demedi ki Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müşrikler bizlere özenmesi için Onlara daha sevimli gelen kıyafetler giyelim Böyle biz birdenbire çarşaf giyersek Bizi çok katı görmezler mi? Ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yani onların böyle bir fikir ortaya koyma Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emri karşısında Pazarlık yapmak gibi bir anlayışları yoktu Bugün bakınız Akla mı tabisiniz, vahye mi tabisiniz? Bugün bu ümmet ne zaman akla uydu? Akla uydum diyerek aslında nefsine ve şeytana uymuştur. Dolayısıyla da herkes kendi anladığı şekilde bir tesettür şekli ortaya çıkarmıştır. Ümmü'ne Ayşe radiyallahu anh'e diyor ki Allah azze ve celle ömrü ayet, e, örtü ayetini indirdiği zaman biz siyah kargalara döndük. Şu an beni dinleyen Müslüman kadınlar varsa, soruyorum size, siz ümmüne hayşeden daha mı faziletlisiniz? Siz ümmüne hayşeden daha mı hayırlısınız ki, çarşaf dendiğinde belki de tüyleriniz ürperiyor, belki de yüzünüzü asıyorsunuz? Gerçekten Elbani Rahimullah'ın tesettürle ilgili bir kitabı var. Yani bugün ümmetin kadınlarının çoğu açılmıştır, saçılmıştır. Ancak tesettüre girenler, tesettür üzere olan kadınlar ki istisnalar vardır Allah onlardan razı olsun. Bu tesettür üzere olan kadınlarımız gerçekten Kur'an ve sünnet ölçülerine uyuyorlar mı? Örnek verelim. Tesettürün kendisi bizzat zineti örtmek içindir. Allah Azze ve Celle kadına değer vermiştir. Ve de değerli şeyler örtülüdürler, örtülmelidirler. Dolayısıyla kadın kendisi ziynettir. Üzerinde taşıdığı bazı şeyler ziynettir. Bu ziyneti örtmek için, bu süsü örtmek için Allah Azza ve Celle ona dışarıya çıktığı zaman örtülmesini emrediyor. E peki nasıl oluyor da bugün Müslüman bir kadın kendi tesettürü süs olmuş. Yani süsü örtmesi gereken örtü süslü. Baş örtülerimiz süslü. Baş örtülerimiz bakışlı Baş örtülerimiz efendime söyleyeyim alacalı buracalı renkli. Üzerimizdeki pardesu denilen sırf çarşafa muhalefet etmek için çıkartılmıştır pardesu. Ben bunu söylüyorum. Yine de ben pardesu giyen kardeşlerime Allah razı olsun diyorum yani ben onları daha sayılısına davet ediyorum. Ancak bir tehlikeyi de hatırlatma maksadıyla bunu söylüyorum. Yani hiç örtülmeyecekse elbette pardüsü daha iyidir. Ancak tesettürün kendisi süs olmamalıdır. Yani tesettürümüzün kendisi cazibe merkezi olmamalıdır. Allah bizden tesettürü cazibeyi örtmemiz için, cazibeyi perdelememiz, perdelememiz için emretmiştir. Ama biz tesettürlerimizle cazip bir hale geldik. Yani gerçekten bu konuda e, şeytan aleyhine bizi bizi aldatma, aldatmakta Yahudi ve Hristiyanların etkileri ve adetleri bizim üzerimizde şiddetli bir şekilde görünmektedir. Tabi konumuz tesettür ve şekli değil ancak ben hatırlatma babından. Burada ben ne kadar hayra sebep olursam, ben karşılığını yüce Rabbimden umarak sevgili kardeşlerime hatırlatmada bulunuyorum dolayısıyla yapılan yemek programları giyim programları ve diziler diziler, dizilerin hiçbirisi bu toplumu temsil etmemektedir mesela bir bakıyorsunuz seyrettiğiniz dizilere bakınız lütfen bunlar sizi Yahudi ve Hristiyanların adetlerine çağıran dizilerdir bunlar sizleri Yahudi ve Hristiyanlara benzemeye çağıran dizilerdir. Bir bakıyorsunuz öyle diziler koyuyorlar ki evin hanımefendisi var. Evin hizmetçisi var. E, efendime söyleyeyim e, lüks derseniz zirvede zenginlik derseniz zirvede evin bir köşesinde bar. Efendime söyleyeyim altlarında jipler, yatlar, katlar. Ondan sonra eğer dizinin kahramanı olan Jön yani erkek eğer Sesi, e, sesi yoksa yani sesiyle etkileyen birisi değilse ona seslendirme yapılarak adama benzetilmeye çalışılıyor. İkinci saat, üç saat makyajla efendime söyleyeyim e, yakışıklı bir hale getirilmeye çalışılıyor. Evin kadını da aynı şekilde. Şimdi ben şunu soruyorum. Türkiye'de yıkılan yuvaların sebeplerine baksınlar vallahi en büyük etkinin medya olduğunu, televizyon olduğunu göreceklerdir. Niçin? Şimdi akşamleyin bir kadın o dizleri seyrettiği zaman şöyle bir bakıyor hatta orada çok ahlak dışı şeyler de var yani böyle biliyorum ben yani affedersiniz e, aile içi ilişkiler aile içi aldatmalar ve bunlar yani gerçekten anlatılacak şeyler değildir ama başkası yok. İyi bir şey varsa bana söyleyin ben bilmiyorum yani. Bütün bunlar yapılırken evin, evde oturup da bunu izleyen bir Müslüman kadın, Müslüman altını çizerek söylüyorum. Bunu izlerken bakıyor şöyle, bir televizyonda gördüğü adama bakıyor, adamdaki tipe bakıyor, adamdaki boy posa bakıyor, adamdaki imkana bakıyor. Konuşurken işte efendime söyleyeyim bir dediği iki olmayan, vurduğu vurduk kırdığı kırdık, efendime söyleyeyim. ...lüks ve şaşa içerisinde... ...yürüyüşü başka, endamı başka... ...bir de kendi kocasına bakıyor... ...diyor ki Allah Allah... ...niçin benim elimdeki bunun gibi değil? Ve... ...kocasından soğumaya başlıyor. Aynı şekilde o, o dizileri izleyen bir erkek de... ...o dizileri izlerken... ...bakıyorsunuz... ...aynı bakıyor ki manken gibi kadınlar... ab buyurun... Hani, e, ...boyanmış, cilalanmış... ...özenle giydirilmiş... Efendim, e, ...kamera arkasında böyle... ...onun için ö, ö, gayretli bir çalışma... ...ortaya konmuş ki... ...o böyle çok güzel olsun... ...o kadın insanları etkilesin... ...bunu seyreden adam... ...bir bakıyor ki kendi karısına... ...Allah Allah bu kadın evin bir köşesinde... ...belki de uyukluyor yani hiçbir şey yaptığı yok... ...ve daha sonra bu adam... ...gözü dışarıya kaymaya başlıyor... ...aynen o televizyonda gördüğü... ...kadınları... Af buyurun sokakta aramaya başlıyor, orada burada karşısına çıksın diye uğraşıyor. Böylelikle kendi yuvasını yıkmış oluyor. Halbuki demin dediğim gibi toplumu e, temsil etmiyor bu diziler derken aslında ben bunu kastediyorum. Yani mesela gösteriyor Doğu'da öyle evler gösteriyor, Doğu'da çevrilen filmler. Halbuki ben Doğu'yu çok iyi biliyorum. Doğu'da hiç de böyle değil insanlar ama böyle yansıtmaya Çalışıyorlar ve bunlar hepsi bilinçli bir şekilde yapılıyor. Ve bunu derken, saysanız bu televizyon ekranına getirilen e, artistler gerçekten seçilmiş kimseler. Yani onlar seçilmiş ve hatta eksik yönleri giderilerek televizyona konmuş kimselerdir. Belki de sorsanız iki kere iki kaçtır bilmez yani. Yani belki de çok cahil bir kimsedir. Belki birisi sadece fiziği için oraya gelmiş, birisi sadece yüz güzelliği için oraya gelmiş. Birisi dediğim gibi görüntüsü var sesi yok veya sesi var görüntüsü yok ve benzeri şeyler ama maalesef bunlar toplum içerisinde kahraman diye ilan edilirler, örnek olarak gösterilirler ve böylece Müslüman evlere girmektedirler bu diziler ve bu yuvalar da bu sebeple yıkılmaktadırlar. Her gün televizyonlarda izliyoruz. İşte yine bir kadın öldürüldü. Yine bilmem ne cinayeti. Ondan sonra suçlu alıyorlar. Vallahi en büyük suçlu kendileridir. En büyük katil kendileridir. Çünkü bu toplumu yozlaştıran, bu toplumun önüne farklı modeller ve örnekler koyanlar en büyük caniler en büyük katillerdir. Halbuki biz aynı Allah Azza ve Celle'nin Ahzab suresi 21'de buyurduğu gibi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Muhakkak ki sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır. Aliyset Vesselam selam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يحبكم الله يغفر لكم De ki eğer Allahı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Yani Rabbimizin bizi sevme sebebi Muhammed aleyhisselat ve Uymaktır. Ona tabi olmadığımız sürece Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanamayız. Aynı şekilde Müslüman erkeklerimiz de giyimlerinde dar giyiniyorlar. Aynen tıraşlarına bakıyorsunuz aynı onlar gibi tıraş oluyorlar. Saç tıraşları böyle, yüz tıraşları böyle giyimlerimizde efendim resimler var, hatta bazen müstehcen resimler var, belki de müstehcen yazılar var, belki de dinimize küfreden yazılı kıyafetler giymekteyiz aynı şekilde evlerimizin her tarafında resimler var, aynı şekilde evlerimizden yükselen müzik sesleri var, aynı şekilde efendime söyleyeyim evimizde bulunan biblolar ve benzeri şeyler ve bu manada Gerçekten anlamadığı halde batı müziği dinleyen birçok Müslüman var. Anlamadığı halde. Niçin? Çünkü onlara benzeme noktasında o kadar ileri gitmiştir ki artık e, bu anlamda onların dinlediğini dinliyor, onların giydiğini giyiyor, onların yediğini yiyor, onların yaptığını yapıyor. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın لَا تَقُمُ السَّاعَةُ ümmeti تَخْذُوا اُمَّتِ بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا şivran bişivr ve zira'an bizira demesi gibi benim ümmetim kendilerinden önceki ümmetlerin yolunu karış karış arşın arşın takip etmedikçe kıyamet kopmaz demesi hasebiyle gerçekten ben de kardeşlerimin dikkatini çekmek istedim. onların ne kadar karış karış arşın arşın izlediğimizi Bilsinler veya biliyorlar ben onlara hatırlatmada bulunmuş oldum. Bütün bunları söylerken aslında doğrusunun ne olması gerektiğini de konuşmuyoruz. Sadece yapılan hatalara ben değindim. E, yeri burası değildir, konunun da çok dışına çıkmak istemiyorum. Bu sebeple ben buraya kadar bazı hatırlatmalarda bulunmuş olayım. Kıyamet alametlerinden birisi de peygamberlik iddiasında bulunanların ortaya çıkmasıdır. 30'a yakın, 30'a yakın yalancı peygamber çıkacaktır. Onlardan bazıları Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatta iken ve sahabe zamanında ortaya çıkmış ve günümüzde ise ortaya çıkmaya devam etmektedir. Hadislerde peygamberlik iddiasında bulunanları mutlak olarak sınırlama amacı yoktur. Onlar sayılamayacak kadar çoktur. Buradaki kasıt ise kuvvetli olmaları ve onlara uyanların olması. Bu iddiada bulunanların insanlar arasında meşhur olmalarıdır. Yani şimdi inşallah söyleyeceğim bu e, Fethul Vari'de geçen İbni Hacer Rahimullah'ın yorumudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şöyle buyuruyor diyor ki: "La taqumu's sa'atu hatta yub'as dajjalun kazzabun qareebun min 30." "Hepsi yız'amu ennehu Resulullah." Allahu Teala selam şöyle buyuruyor. Buhari ve Müslim'de kayıtlı Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayet ediyor. Diyor ki: "Aişe te selam buyurdu ki: 30'a yakın çok yalancı deccallar görülmedikçe Kıyamet kopmaz. Bunların hepsi Allah'ın Resulü olduklarını iddia ederler. Dikkat ediniz. Yani az önce yaptığımız yorumda bunların sayısı 30 mudur daha mı fazladır? Az önce Fethulvari'de İbni Hacer Rahimullah'ın yaptığı bir yorumu paylaştık sizlerle. İbni Hacer diyor ki bunların meşhur olanları 30 kadar olacak. Meşhur yani etkili olmuş taraftar toplamış olanları 30 olacak. Yoksa bunların sayısı gerçekten çoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor 30'a yakın deccal çıkmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Ve bunların hepsinin diyeceği bir söz var. Ben Allah'ın Resulüyüm Aleyhisselatü Vesselam. Yani e, onları deccal olarak tanımlıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Aynı şekilde diyor ki ne hepsinin ortak bir özelliği var. Diyecekler ki ben Allah'tan vahiy alıyorum ya da ben Allah'ın Resulüyüm diyeceklerdir. Yine Selvan رضي الله تنجلا بالحديثة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين وحتى يعبد الأوثان وإنه سيكون في أمة ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبيون وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor diyor ki ümmetimden olan tabileler müşriklere katılmadıkça yani onlar gibi putlara tatmadıkça kıyamet kopmaz. Ümmetimden nebi olduğunu iddia eden 30 yalancı çıkacak. Oysa ki ben nebilerin sonuncusuyum. Benden sonra nebi yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Diyor ki, ümmetimden nebi olduğunu iddia eden otuz yalancı çıkacak. Oysa ki ben nebilerin sonuncusuyum. Benden sonra nebi yoktur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yani tabii ki bu nebilik iddiasında bulunacak kimseleri biliyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Deccal diye var mı ses şu an? Ses geldi mi arkadaşlar? Ha, şu an ses var mı? Ha, geldi mi bu e, abi? Tamam. Tamam. Bu deccallerin yani yalancı peygamberlerin çıkacağını haber veren hadisler çoktur. Sevban Radiyallahu Hadisinde olduğu gibi o hadislerin bazısında da bunların sayısının 30 olduğunu kesin bir şekilde belirtmiştir. Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre Radıyallahu Hadisinde olduğu gibi bazılarının da bunların sayısının 30'a yakın olduğu söylenmiştir. Yani bazı hadislerde Yalancı peygamberlerin 30'a yakın, bazılarında ise 30 olarak gelmiştir. Bu 30 yalancıdan biri, Museylemetül Kezzat'tır. Museylemetül Kezzat. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının son zamanlarında ortaya çıkmıştır. Yani Aleyhisselatü Vesselam, vefat etmeden kısa bir süre e, önce ortaya çıkmıştır. Ve peygamberlik iddiasında bulunmuştur. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam onunla yazışmada bulunmuş ve onu çok yalancı olarak isimlendirmiştir. Etrafında çok adam toplamış ve Müslümanlara çok kötülüğü dokunmuştur. Nihayet sahabeler onu Ebubekir Radiyallahu Anh zamanında Yemame Savaşı'nda öldürmüşlerdir. Yemen'de Esved el Anesi de peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmış birisidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden önce sahabe tarafından öldürülmüştür. Yani bu ikisi de gösteriyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatta iken peygamberlik iddiasında olanlar ortaya çıkmıştır. Yine Secah isminde peygamberlik iddia eden bir kadın çıkmıştır. Müseyleme ile evlenmiş yani Müseylemetül Kezzab ile evlenmiş fakat Müseylem'e öldürülünce tekrar İslam'a dönmüştür. Yine Tüleyha bin Hüveylid el-Esedi peygamberlik iddiasında bulunmuş, daha sonra tevbe ederek İslam'a dönmüş ve iyi bir Müslüman olmuştur. Daha sonra Muhtar bin Ebi Ubeyt el-Sakafi çıkmış, Ehli Beyti sevdiğini ve Hüseyin'in öcünü alacağını söylemiş, ve etrafında çok adam toplamıştır yani böyle e, şii bir anlayışla ortaya çıkmış birisidir aslında ya da şialık var kendisinde yani Hüseyin radıyallahu anh'ı e, ön plana koyarak Hüseyin radıyallahu sevdiğini iddia ederek e, efendim onun intikamı alacağını söyleme, söyleyerek ortaya çıkmış ve etrafında birçok adam toplamış böylece İbnü Zübeyrin halifeliğinin ilk yıllarında Kufe'yi ele geçirmiştir. Kufeyi ele geçirmiştir. Şeytan onu kandırmış, bunun üzerine kendisinin peygamber olduğunu ve Cebrail aleyhisselamdan vahiy aldığını iddia etmiştir. İbni Hacer'de, Fethülbari'de kayıtlı 6. ciltte 617 sahifede bu mevcuttur. Yani daha önce Hüseyin radıyallahu anh'ın taraftarı olarak ortaya çıkmış, intikamını alacağım diye ortaya çıkmış. Sonra Kufe'yi ele geçirmiş, etrafında insanların biriktiğini görünce de artık şeytan onu kandırmış ve peygamberlik iddiasında bulunmuştur. Yine onlardan birisi de Haris elkezzaptır. Abdülmelik bin Merva'nın halifeliği zamanında ortaya çıkmış ve öldürülmüştür. Abbasi halifeleri zamanında ise birçok yalancı peygamber çıkmıştır. Son asırda Mirza Ahmed Kadıyani ortaya çıkmıştır. Yani bizim e, çağdaş diyebileceğimiz 19. yüzyılda çıkmış olan e, Ahmed Mirza e, Ahmed Ahmed Mirza Kadıyani e, hatırlarsanız geçen hafta Doğu bölgelerinden çıkan fitneler bahsinde bunu işlemiştik ama yine de sizlere hatırlatmada bulunayım Kadiyanilik diye günümüzde bu din mevcuttur ee, o kurucusu Mirza Gulam Ahmet Kadiyanidir işte az önce yalancı peygamberlerden sayılan yani peygamberlik iddiasında bulunan kişilerden birisidir ee, Mirza Gulam Ahmet yani ya nispetle İsmini almıştır Kadiyanilik demiştik. Bu inanç 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Hindistan'ın o zamanki Pakistan bölgesinde bulunan Pencap'ta ortaya çıkmıştır. Yani Hindistan'da ortaya çıkan bir dindir. Peygamberlik iddia eder ve kendisinin beklenen Mesih olduğunu söyler. Bize ne demek düşer arkadaşlar? Sedakta ya Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ne diyormuş? bu Ahmet Kadiyani diyor ki ben beklenen Mehdi'yim ben peygamberim ben, ben Mesih'im ve ben peygamberim diyor. Görüşlerinin yayılmasında İngilizler kendisine yardım etmiştir demiştik. Ortaya attığı şeylerden yani onların inançları görüşleri nelerdir bazıları ise şudur demiştik. Cihadı kabul etmezler. İngiliz hükümetine itaati farz sayarlar. İsa aleyhisselamın inmesinin bir Hristiyan ürünü olduğunu söylerler. İsa aleyhisselam kim ölmedi derse müşriktir derler. Ve benzeri bir takım sapık inançları vardır ve hatta günümüzde de e, selef alimleri kadiyan-ı reddiyeler yazmışlardır. E, bu yalancı peygamber 1908 yılında e, ölmüştür. Evet. Yani son asrımızda, hala aslında Türkçe, Türkiye'mizde de var. Yani birileri çıkıyor diyor ben Mehdi'yim, birileri çıkıyor ben şuyum. Birileri çıkıyor diyor, diyor ki aynanın karşısına geçiyor. Yaşını söylüyor diyor ki yine Mehdi bu yaşta olacak. Yani kendi yaşını söylüyor. Efendime söyleyeyim tipine bakıyor ve diyor ki ne işte gözleri şöyle olacak, kaşları şöyle olacak. Kendini anlatıyor. Efendim falanca yerde açacak diyor diyor diyor ve bunu anlatırken de Böyle seçme maalesef seçme mankenleri karşısına e, koyarak maalesef e, halkı aldatma yolunu seçen kimileri de var. Yani bu konuda merak eden kardeşlerimiz ki kimi kastettiğimi biliyorsunuz internette maalesef bunların haberleriyle doludur. Allah Azza ve Celle bizi her türlü yalancının şerrinden muhafaza etsin. Evet, e, en son söylediğimiz Mirza Ahmet Kadiyani ise aynı deccallardan biridir ve yalancıdır. Bu iddialarda bulunanlar hala birbiri ardına ortaya çıkmaya devam etmektedir. Onların sonuncuları da tek gözlü olan deccal olacaktır. Dikkat ediniz. 30 kadar yalancı peygamberlik iddiasında bulunan deccal çıkacak. Bu 30'un en sonuncuları kim? gerçek olan deccal Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizleri fitnesinden sakındırdığı avar olan yani avar olan derken yani bir gözü kör bir gözü çıkık olan e, deccal olacaktır. Bu da İmam-ı Ahmet'in Semure bin Cündürb'den Cündürb'den rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam güneş tutulduğu zaman bir hutbe verdi ve bu hutbeyi verdi ve orada şöyle buyurdu Aleyhisselatu vesselam ve dedi ki ve inne vallahi la taqumu şefaa'atu hatta yakhrucu 30 kazzab akhiruhumul a'var akhiruhumul a'varul Allah Resulullah buyuruyor ki muhakkak ki Allah'a yemin olsun ki otuz tane yalancı çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Onların sonuncusu tek gözlü, çok yalan söyleyen deccaldir. Onların sonuncusu tek gözlü, çok yalan söyleyen deccaldir. Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde geçiyor bu hadis. Ee, yani bu otuzun sonuncusu Kemali e, Mesih-ül Deccal dediğimiz yani bir gözü kör bir gözü de ahvar olan yani çıkık olan Deccaldır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu haber vermiştir. İnşallah büyük alametler bahsinde buna değineceğiz. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu yalancılardan dört tanesinin yani bu yalancı peygamberlerden dört tanesinin kadın olduğunu da haber vermiştir. Nitekim İmam Muhammed Huzeyfe radıyallahu anh'tan Resulullah ve şöyle dediğini rivayet etmektedir. Fi ummetikezzabun ve'dccalun 27. Minhum 4 nisa ve inni khatamun nebiyyin Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor diyor ki ümmetimde 27 tane yalancı deccal vardır. 27 tane yalancı deccal vardır. Yani yalancı peygamber ama deccal. Onlardan dördü kadındır. Muhakkak ki ben nebilerin sonuncusuyum. Benden sonra nebi yoktur. İnşallah e, dersin bu bölümünü okuduğum bu son hadis-i şerifle noktalayacağım. Allah nasip ederse e, kaldığımız yerden bir 10 dakikalık istirahattan sonra devam edeceğiz. Allah sizlerden razı olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.